Ondan sonra bilhassa bugünkü toplumumuzda çok mühim maalesef. Yine onlarki o müminen emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. En başta ahit Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz, kavlu beladaki verdiğimiz ahit. Dünyada onun sadakatını gösterme. O sadakati ispat etme dünyada. Sırat-ı müstakime girmekte ispat etme. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, maide soru 119. ayette, o kıyamet günü, o zor günde, o sadıkların, Sıtkı'nın fayda verdiği gündür buyuruyor. Cenab-ı Hak bir sadık olmamız, doğru olmamızı istiyor. Hiçbir menfaate, bir mümkün yamulmayacak, eğrilmeyecek, taviz vermeyecek. Dümdüz olacak, dosdoğru olacak. Sadık olacak, güvenlik olacak, el-emin olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamberliğin tebliğ etmeden, İslam'ı tebliğ etmeden kendi şahsetini tebliğ ettirdi. Onlar dedi, sen dediler, el eminsin, el sadıksın dediler. En doğru insan içimizde sensin dediler. Ondan sonra İslam'ı tebliğ etti Peygamber Efendimiz. Bize de Efendimiz veda hatçında iki şey emanet bırakıyorum, kitabım ve sünnetimdir buyuruyor. Bizim de bu kitap ve sünneti olan ihtimamımız Allah Resulü'ne olan Allah'a olan sadakatimizi gösterir. Söz vermek bugün bilhassa çok oluyor piyasada. Söz vermek borçlanmaktır. Kefil olmak kendini borçlandırmaktır. Kefil olduğun zaman kefil olduğun kimseyle seni aran hiçbir fark yoktur. Kefil olduğun eğer ödemezsen onu, onun malını sen gasp etmiş olursun. Onun Cenab-ı Hak onlaki o mümin emanetleri ve ahitlerini riayet ederler buyuruluyor. Velhasıl Efendimiz buyurup dört şey var. Bu bir münafıklık alameti. Kendine bir şey emanet olursa hiyanet eder. Konuşunca yalan söyler. Söz verenin sözünü durmaz. Bu itimat çok miyim? Ebu Süfyan da Hazreti Ömer Uhud'da karşı karşıya geldiler. Ebu Süfyan düşman müşrik orduların komutanı. Orada Muhammed öldü diye bir şaiha çıktı. Ve yayıldı etrafı Ebu Süfyan uzaktan bağırdı. Ömer dedi. Muhammed öldü diyorlar doğru mu dedi. Ben de kendi avenelerimden çok sana itimat ederim dedi. Bu bir Müslüman kimliğine itimat. Yani kılıç kılıcı gelen iki insan Hazreti Ömer'e ben diyor Ömer diyor sana daha çok itimat ederim diyor. O gün sadıkların sıtkının fayda vereceği gündür buyuruyor Cenab-ı Hak. Emanet çok mühim. Bir mümin daima din mümin karri kendine emanet olarak bilecek. Efendimiz buyuruyor ki ben her müminle kendi nefsinden daha ötedeyim. Kendi nefsinden daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç ve yetimler bana aittir buyuruyor Efendimiz. Yine yani ayet-i kerimede de çok geçiyor. Hayır siz doğrusu yetime ikram etmiyorsunuz yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden miras yiyorsunuz. Malı da ne kadar bir oburca bir malı seviyorsunuz. Ondan sonra yine Cenab-ı bu vasıfları saydıktan sonra o müminler ki yuhafizun namazlarını muhafaza ederler. Başta namaz oluyor. O maddeler geliyor. O madde yine yine namaz oluyor. Demek ki bu namaz öyle bir namazdır. Fahşadan ve münkerden bizi korursa İçindeki o diğer maddeler de bizim için kolaylaşıyor. Hem başta geliyor hem sonunda geliyor. Muhafizun. <gülüyor> <gülüyor> Evlana işerî mânâ verir. Onlar namazda daim derler ayetini Mâris suresinde. Namazdaki hallerini namazdan sonra devam ettirirler. Nasıl namazda ameli salih bir namazı bozarsa, onlar namazdan sonra o dikkat ederler, bir masiyetten, Allah'tan uzaktan her şeyden kendini korurlar. Bilhassa bu namaz arasında Efendimiz'in çok durduğu, hatta bir sabiye Efendimiz ah diyor, keşke diyor, tevccüd namazını kılsaydı diyor. O da bu duyar zaman hemen tevccüd namazına başlıyor. Bu seherler çok mühim. Vel müstavfirine bil eshar, saciden, kaymen, succeden ve kıyama, Hasan Basri Hazretleri, gece ibadet katmak günahlar altında ezilen kişiye ağır gelir buyuruyor. Demek ki gündüzün baktığı gözlerimiz neler görüyor, kulaklarımız neler çıkıyor, ağzımızdan neler çıkıyor, bu bir, bizim bir röntgenimiz. Gece hayatı, gece bize o gündüzkü halimiz geceye akseder. İbrahim Ethem Hazreti gündüzleri ona isyan etme ki o gecede seni huzurunda bulundursun buyuruyor. Mevlana Hazretleri bu seher diyor, bana diyor, hiçbir şey ilham olmadı diyor. Hiçbir tulat olmadı diyor. Hiçbir doğuş kalbimde olmadı diyor. Demek ki diyor, ''Birkaç tane ağzıma da şüpheli bir lokma girdi.'' buyuruyor. O da çok mi? İnsan iki şeyin tesiri altındadır. Bir, aldığı lokmanın tesiri altındadır. İkincisi, muhabbet duyduğu insanın tesiri altındadır. Muhabbet duyduğu insan menfiyse onu menfi tarafa götürür. Oradan negatif enerji alır. Eğer müsbetse onu müsbet tarafa gönder. hayra gönder. Onun için insan iki tesir altındadır. Lokmanın tesiri altındadır bir de muhabbet duyduğu kalbinin tesir altındadır. Cenab-ı Hak bu vasıfları bahseden sonra onlar varis olacaklardır. Onlar Firdevs cennetine varis olanlar, orada ebedi kalacaklardır buyuruluyor. Cenab-ı Hak müminlerin başka ayetlerde çok vasıflarını İbadur Rahman kimlerdir? Kalp alemi ne şekilde olacak? Enfal suresinde yine kalp alemi nasıl olacak? E, muhtelif ayetler hep bu Cenab-ı kulunun kalbi selime girmesini arzu ediyor.